Cuma Suresi Medine'de inmiş olup 11 bir ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yusebbihu lillahi ma fil semavati ve ma fil arz il melik il kuddus el aziz il hakim Göklerde ne var? Yerde ne varsa hepsi melik, kainatın gerçek hükümdarı, Kuddüs, çok yüce, her noksandan münezzeh, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih ve tenzih eder. Hüvellezî ba'te fil ummiyyine rasûlen minhum yetlû aleynhim âlâtih. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ O, ümmiler arasından kendilerinden olan bir elçi gönderdi. Bu elçi onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları arındırır,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 ve hikmet sahibidir. Bu, Allah'ın lütfu olup, onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf ve ihsan sahibidir.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 bu iddianızda tutarlıysanız, haydi hemen ölmeyi temenni edin de, bir an önce ona kavuşun. <gülüyor> Ama onlar, bizzat yaptıkları zulümler sebebiyle asla ölümü temenni etmezler. Allah o zalimleri pek iyi bilir.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 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْ Namaz tamamlanınca yeryüzüne dağılın. İşinize gücünüze gidin. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Felaha ermenizi ümit ederek Allah'ı çok siklediniz.